Fevzi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun. Ee, benim İsmail Hocama şu sorum olacaktı da e, benim kısa süre önce böyle e, psikolojik sorunlarım vardı. Hı hı. Ailemin baskısıyla işte bir hocaya gittim. O hocada dedi işte hani size e, büyüğü yapılmış falan işte bu büyüğü bozmam gerekiyor. Evinize gelip işte o büyüğü çıkarmam gerekiyor. Hı hı. Ben de hani fazla teskin olmadım. Böyle bir şey dinimizde söz konusu mudur onu soracaktım. Şimdi sihir denen bir şey vardır ama bu dini bir şey değildir. Ee, yani Hazreti Peygamber Efendimiz Peygamber gönderilmeden önce de vardı. Kur'an-ı Kerim'den önce de vardı. tarih önce var olan bir şey. Sihirle, büyüyle insanlara zarar verilebilir. Ee, Peygamber Efendimiz e, yedi büyük helak etici yedi büyük günahtan sakının. İci bu sehbi mubigati, helak edeceği büyük günahtan sakının buyurmuş. Bunlardan birisi de büyü yapmaktır. Şimdi büyüden nasıl korunacaksınız? Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu yolunu öğretmiştir. Nedir? Kur'an-ı Kerim'in son üç suresinin adı muavvizattır. Muavvizat, yani görünür görünmez kazalardan, belalardan, kötü insanların şerrinden Allah'a sığınmadır. Yani Müslüman beş vakit namazını kılar. Her akşam namazının akabinden üç ihlas, üç felakı, üç Kul'an-ı okursa, sabah namazından sonra da yine okursa, bir de yatağa yatınca, uyumadan önce okursa efendim Ayatel Kürsü'yü de okuyacağız. Zaten biz tesbihattan önce de okuyoruz. Allah'ın izniyle e, sihirler, büyücüler, cinler, bilmem neler hiçbir şey zarar veremez. Evet. Yani bu e, bu sureleri okumak suretiyle e, büyü yapıldıysa da kendisi o büyüden kurtulabilir. Yani bir takım işte senin büyünü çözeceğim, işte şu kadar para vermen lazım, şunu yapman lazım falan diyenlere de kanmamak, aldanmamak lazım.